Dergi. İş sanatın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95 Açık Radyo Açık Dergi programında sevgili İlksal Mavi Tuna'nın da değerli izniyle e, bu hafta bugün Sayın Ayşe Utku Eraslan'la beraberiz. E, şimdi bizim Culture Civic programı ile ilgili bir özel sohbetimiz olacak. Culture Civic programı 4 yıl sürecek ve Avrupa Birliği'nin himayesi, desteği, katkılarıyla pek çok sivil toplum örgütünün ve bağımsız düşünce ve ifade kuruluşunun sivil toplum derneklerinin katkılarıyla düzenleniyor. Sayın Eraslan aramıza hoş geldiniz diyorum ve kısa bir teşrifle, kısa bir özetle proje özetiyle sizi mikrofona davet ediyorum. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim. E, Culture Civic projesinden e, bahsetme fırsatı bulduğumuz için projenin bu ilk aşamasında ilk aylarında e, çok mutluyuz. E, bu proje e, Culture Civic Kültür Sanat Destek Programı olarak anılacak. bundan sonra Ve 4 yıl boyunca Türkiye'de faaliyetlerine devam edecek. E, e, ve e, Proje ortaklarımız arasında Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Fransız Kültür Merkezi, Danimarka Kültür Enstitüsü ve Türkiye Hollanda Büyükelçiliği yer alıyor ve Göte Enstitüsü İstanbul'un liderliğinde yürütülüyor ve Avrupa Birliği, Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla devam ediyor bu proje. Evet. <gülüyor> Culture Civic Kültür Sanat Destek Programı'nın hizmet ettiği temel amacı tek bir cümleyle söylemem gerekirse e, amacımız Türkiye çapında kültürel e, girişimleri destekleyerek ifade özgürlüğünün, diyaloğun, e, hoşgörünün, çolculuğun, bireysel özgürlüklerin teşvik edilmesine e, bir ölçüde katkıda e, bulunmak. Ee, ve bunu yaparken aslında bizim hedefimiz ana kültürel merkezlerin ötesine uzanarak Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültürel sivil çalışmaları yerel düzeyde ve tabana yayılan bir yaklaşımla e, güçlendirmek. Bu şu anlama geliyor, Türkiye'nin 81 iline e, yönelik bir proje olacak bu. Ve dolayısıyla e, ne kadar çok sesimizi duyurursak, e, ne kadar çok insana ulaşabilirsek bizim için o kadar başarılı bir projeye dönüşecek. Kültür sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları var, girişimler var, özel girişimler var, kolektifler var, inisiyatifler var, sanatçılar var, aktivistler var. Yani bu projenin aslında yararlanıcıları, kar amacı gütmeden kültür sanat alanında toplumsal meselelerle ilgili proje üretmek isteyen tüm kişi, kurum ve oluşumlar ve bu. Kültürel Strivik programının ana ekseni de hibe programları yer alıyor. Hibe programlarının 4 sene boyunca 14 açık çağrı yoluyla 200'ün üzerinde projeye ve sanatsal üretime destek vermesini istiyoruz. ve bunun içinde belirlenen bütçe toplam hibe bütçesi 1.6 milyon avro olarak belirlendi. 4 tane farklı hibe programı var. Ee, ve e, dört kategori var diyelim hibe programında bir tanesi e, 30 Haziran'da yani önümüzdeki hafta açılacak olan yerel projeler hibe programı. E ardından 30 Ağustos'ta açacağımız kentler arası ağ geliştirme e, hibe programı e, Ekim ayında açılacak e, yapısal destek hibe programı ve 2022'nin ilk ayında açılacak olan sanatsal üretim hibe programımız var. Bu hibe programları toplamda 14 açık çağrı yoluyla e, buluşacak başvurucularla 8 haftalık bir başvuru e, süresi var ve ondan sonra bağımsız bir jürenin ve sürekli değişen, aynı kalmayan farklı karma gruplarla bir araya getirdiğimiz bir e, jürinin değerlendirici ve daha sonra da e, HİBE almaya hak kazanan projelerin açıklanacağı bir başvuru ve değerlendirme sürecinden bahsediyoruz. Fakat e, bunu kültür e, Sevi burada tartışmışken e, bunu asla sadece bir hibe programı olarak da e, görmek e, doğru olmayacaktır çünkü Değerlendirme aşamasından sonra hibe alan proje sahiplerinin çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz proje ekibi olarak. Yani projelerin görünürlüklerini sağlayacağız, proje sahipleri arasında işbirliklerinin ağların geliştirilmesi için uğraşacağız, ee, ihtiyaçlarına yönelik kapasite geliştirme etkinlikleri organize edeceğiz ve onları e, gerek akademik olsun gerek e, kamu kurumları olsun gerek kolektifler sıvı toplum kuruluşları Profesyoneller olsun, onlarla buluşmaları için etkinlikler kapsamında bir araya getireceğiz ve aynı zamanda tabii basın basını da iletişim alanında yapacağımız etkinliklerin çok önemli bir paydaşı olarak görüyoruz bu projede ve bu yüzden de proje illerinde yani etkinlik yapacak başvuru sahipleri illerine basın için geziler düzenlemek. Ve orada bir takım röportajlar, haberler, özel haberler yapılmasını sağlamak üzere bir iletişim bütçesi de ayırdık bu projede. Dört senenin sonunda aslında bizim hayalimiz kültür sanatın sosyal değişime nasıl harekete geçirdiğini daha iyi görebilmek, ortak bir deneyim yaşayabilmek bu konuda ve bunu sonra oluşacak e, projeler için, e, oluşumlar için e, iz bırakacak şekilde arşivlemek, belgelemek ve e, e, bu alandaki kazanımın görünürlük e, e, görünürlüğünün artmasını sağlamak e, olacak. Bu projenin e, daha detaylı bilgilerine, e, başvuru defterinde e, yer alan e, takvim, e, işte başvuru sahiplerinin uygunluğu, veya başvuruda hibe almaya uygun olabilecek faaliyetlerin içeriklerine dair bilgileri www.culture-sivik.org adresinden inceleyebilirsiniz. Sistemizi de bugün kamuoyuna açmış bulunduk ve bu siteyi de göreceksiniz ki ilerleyen zamanlarda son derece Dinamik bir siteye dönüşecek. Yani asla statik olmasını beklemiyoruz. Öğrenme alanı dizayn edildi, Bu sitein içine ekremeye devam ediyor. Orada da online etkinlikler yapabileceğiz, buluşmalar düzenleyebileceğiz, eğitim materyalleri paylaşabileceğiz, projelerin hikayelerini yayınlayacağız, duyurularımızı oradan yayınlayacağız. Aynı zamanda sosyal medyadan da gün be gün bütün duyurular ve haberlerle ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Evet, Sayın Eraslan aslında programın önden basınla paylaşılan metinlerine baktığımızda da çok çeşitli bir projelendirme iklimiyle karşılaşıyoruz. Çevrim içi, matbu yayın, sergi, atölye, seminer, sempozyum, konser, performans, yani tüm sanat türleri karşımıza çıkıyor. Hatta gazetecilik ve belgeselcilik alanında da bir tür kooperatif ve verimliliği çok yüksek bir manzara söz konusu. Bu aşamada ben 81 ilden söz etmişken aslında yerel yönetimlerle de işbirliğini birliğini nasıl gözettiğinizi sormak istiyorum. Keza belediyelerle veya belediyeler üzerinden yapılabilecek projelere de açık olup olmadığınızı derhal aklıma getiriyorum. Bunu sormak isterim. Tabii ki. Başvurucular arasında kamu kuruluşları yer almıyor. Kamu kuruluşları iştirakçı olarak projeye dahil olabilirler. Bir örnek vereyim. Yapısal destek için aklıma geliyor. Yapısal destekte de Ee, e, toplum merkezleri, sanat merkezleri renovasyonu için bir etkinlik koyduk ve mesela aklımıza gelir bunlar belediyeye ait veya belediyenin sivil toplum kuruluşlarına tahsis ettiği yerler oluyor. Buralarda görüyoruz taban kuruluşları çok güzel etkinlikler düzenliyor mahalledeki topluluklar için. Bunların daha sürdürülebilir olması veya ihtiyaçlarının karşılanması için yerel bel belediyelerin, yerel yönetimlerin hızlı Bilgisi dahilinde olması culture civil e, oldukça etkili olacaktır. Sivil toplum kuruluşlarıyla yerel yönetimlerin bu anlamda topluluk merkezleri için, sanat merkezleri için yapacağı çalışmalar bu projede çok değerli olacaktır. Bu anlamda projelerin değişken jürilerinin de altını çizdiniz. <gülüyor> bu jürilerin tayin süreci üzerine biraz görüşmek isterim. E, bu jüriler kimlerden oluşmak üzereler ve... Bu değişkenliği niçin arz ediyorsunuz? Çünkü 4 senelik bir proje ve 14 tane açık çağrı var. 14 açık çağrı demek, 14 defa değerlendirme yapmak demek. Burada kişilerin değişmesi belki de daha kutuplaşmamış kutuplaşmamış bir jüri oluşmasına faydalı olacaktır. Daha şeffaf bir Ee, seçim sürecine e, katkıda bulunacaktır e, diye düşünüyoruz. Ama e, jürilerin e, kim olacağı da önemli olmakla birlikte aynı zamanda başvurudaki değerlendirme kriterlerimizin de şeffaflığının ben altını çizmek istiyorum. Yine başvur yüreklerinde her bir HİBE programı için e, yüzlü puanlama sisteminde e, beş kategori altında puanların neler olduğunu gösteren ve her kriterin hangi sorularla değerlendirildiğini gösteren tabloları inceleyebilir başvurucular. Bunları da jüri üyeleri buradaki tablolara ve buradaki değerlendirme kriterlerine göre hareket edecekler bu süreçte. Bu anlamda başvurular adına bir kaos yaşanmaması, iletişimde bir kaos yaşanmaması adına başvurular adına ürettiğiniz bir takım teknik şablonlar var mıdır? bir hibe başvuru portalı üzerinden başvurular alınıyor olacak. 30 Haziran'da açıyoruz bu sisteme. bu sistemde evet belli şablonlar var. başvurucular yaptıkları başvurunu başvuruyor. orada görebilecekler belli bir 8 haftalık bir süreleri var bu başvuruyu teslim edebilmek için. Yani 30 Haziran'da E, açtığımız e, proje başvurusu yerel projeler hibe programının ilk açık çağrısı 30 Ağustos'a kadar e, devam edecek 2 ay boyunca e, orada e, başvurularını e, hazırlamaya e, oluşturmaya 2 e, ay kadar süreleri olacak ve aynı zamanda tabii ki bir destek mekanizması kuruladık bu süreçte hibeleretculturetrepublic.org'dan E, iletişime geçebilirler, teknik problemlerde veya içerikle ilgili anlamadıkları yerlerde bu desteği vermek e, üzere bu iki ay boyunca başvurucuların yanında olacağız. Ve aynı zamanda webinerler düzenlemeye de gayret ediyoruz. E, önümüzdeki haftalarda sivil toplum kuruluşlarıyla, girişimlerle onları davet ederek webinelerde bu başvurunun özellikle tek tek yani şu anda yerel projelere destek verileceği için yerel projeler üzerine daha detaylı bilgilendirmeler yapmayı planlıyoruz. Projelere, aday projelere baktığınızda diyelim bir vaka çalışması söz konusu. Sesli düşünüyorum, sesli hayal ediyorum. Diyelim ki bir kişi... Bir proje size getirdi, aday proje getirdi ve bu projeye bağlı bulunduğu şehirden bir ticari kuruluş çok beğenerek sponsorluk talebiyle geldi diyelim. Mesela, işte bir, mesela mobilya firması, zanaatla ilgili bir proje geldi. Bir mobilya firması sponsor olmak istediğini söyledi. Bu bir kriz yaratır mı? hayır şöyle zaten e, projelerin e, buradaki bir programının e, bütçesi toplam bütçesi e, e, 1.6 milyon diye bahsettim fakat 4 tane kategoride 4 seneye yayıldığı zaman zaten her bir proje için verilebilecek maksimum miktarlar bahsettiğim e, proje rehberinde yer alıyor. Dolayısıyla E, bütçesi e, bu verilen maksimum hibe miktarından fazla olan başvurucuların e, mutlaka e, kendi öz kaynaklarıyla veya başka hibe kaynaklarıyla e, projeyi birleştirmeleri ve bize de o şekilde sunmaları gerekir ve bu noktada e, belirtilen e, diğer öz kaynaklar veya hibe kaynakları e, e, faydalı olacaktır. Bir kriz çıkarmayacaktır birazsa. Bu anlamda altını çizdiğiniz çok değerli bir nokta var basın toplantısında da. Bunu tekrar yayınımızda açık radyoda vurgulamayı çok değer, önemli buluyorum. Nacizane. Şöyle diyorsunuz. Daha doğrusu Övge Hanım. Özür dilerim. Diyarbakır Sanat Merkezi'nden Övge Hanım şöyle söylüyor. Övge Gökçe yaşa. Ee, Anadolu kültürü olarak e, diyor, bir zengin kültürel bir yaşamın demokrasiyle yurttaşlıkla ilgili tartışmalara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ee, i̇fade özgürlüğü alanına bunun altını çiziyor. Bu okumayı e, gerek Türkiye gerek Avrupa Birliği adına bu endişeyi siz de paylaşıyor musunuz? Ee, şöyle açıklanabilir belki yani programın öncelikli hedefi ana kültürel merkezlerin ötesine uzanabilmek, farklı illerde farklı ihtiyaçlarına yönelik, kültür sanatın farklı alanlarına, farklı pratiklerine yönelik çalışmalar yapan insanları teşvik edebilmek. Ve evet bu bağlamda kesinlikle temel haklarla kültür sanat faaliyetleri arasında bir ilişkinin olduğunu kabul etmeliyiz. Bunu daha görünür hale getirmeliyiz. Bunu görünür hale getirmek üzere çalışmalar yapacağız bu proje kapsamında. Ve de sosyal bağların, sosyal uyumun nasıl yenilendiğini, sosyal değişimin, toplumsal değişimin nasıl kültür sanat aktiviteleriyle harekete geçirildiğine hep birlikte denemliyor olacağız. Bu açıdan diyelim ki yine projeye büyük resme baktığımız zaman e, eko, e, ekoloji aklıma geliyor e, ve tabii pandemiyi yaşıyoruz, yaşamaktayız. Bu tarz e, yan e, unsurlarla hatta asli unsurlarla da Projelendirme teşebbüsleri olursa, ekoloji çıkışlı, tıp çıkışlı neler öngörülebilir, olumlu bir netice alınabilir mi? E bu tabii şöyle, başvuruya açık olacaktır bu bahsettiğimiz alanlardan. Kültür sanat pratiklerine dokunan projeler çıkacağına çıkabildiğini biliyoruz. Çık Çıkıyor yani. E, geliyor bu projeler daha önce de e, oluşturuldu, sergilendi. Türkiye'de çok da e, güzel etkileri oldu. Evet kesinlikle açıktır ama e, bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Nasıl bir başvuru e, e, toplamda elimize ulaşacak e, ve hangi illerden ulaşacak? E, nelere öncelik vermemiz gerekiyor? Bu da bu e, e, İhtiyacı daha fazla olan illere mutlaka öncelik vermemiz gerekecektir. E, bunlara e, dair e, bir totalde bir değerlendirme yaptığımız zaman e, projelerin e, hibe almaya hak kazanıp kazanmayacağına karar verilecektir. Fakat bu şey demek değil. Yani bir hibe programı evet çok heyecanlandırıyor insanları. E, çünkü e, buna ihtiyacımız var. Finansal desteğe ihtiyacımız var. Çok çok önemli bir konu. E, Fakat hibe almaya hak kazanamayan başvuru sahipleri için de bu Culture Civic projesi farklı hizmetler verme konusunda çalışmalarına devam edecek. Yani kapasite geliştirme etkinlikleri olsun, atölyeler olsun, ağ geliştirme etkinlikleri olsun asla hibe başvurusu yapıp da henüz seçilememiş bir şey, proje e, e, sahibini e, dışarıda bırakmayacağız. Yani etkinliklerimiz aynı zamanda onları da e, kapsayacak ve her zaman da iletişimde olmaya devam edeceğiz. Bu yönüyle e, dünyada da pandeminin de etkisiyle e, artış gösteren bir unsur var. E, radikalleşme, aşırı muhafazakarlık ya da aşırı milliyetçilik ve bunun getirdiği e, bir ön yargı krizi. Ve e, gerek diplomatik açıdan, e, gerekse e, yerel yönetimlerin e, genel ülkelerle ilişkilerinin açısın, bakışının açısından, iletişim açısından bir takım e, önümüze duvarlar çıkıyor, engeller konuluyor, sınırlar konuluyor. E, bu anlamda e, muhafazakarlığa, radikalliğe, milliyetçiliğe karşı bu projenin duruşunu da Hem öz açısından Avrupa Birliği'nin öz eleştirisi açısından hem de Türkiye'nin AB ile ilişkisi açısından nasıl yaklaşırsınız? Burada aslında bizim için değerli olacak şey gördüğümüzde şaşırmayacağımız, beklediğimiz sonuç aslında kültür sanat pratiklerinin Ee, en e, en küçüğünden en büyüğüne en e, en e, nasıl diyelim en e, sosyal e, bir arada gel e, bir araya gelmeyi e, amaçlayan bir e, festivalden tutun da e, e, bir işte ağ geliştirme etkinliği ne kadar e, çok farklı faaliyetlerin kısa dönemde gerçekleştirilen orta uzunlukta gerçekleşilen veya uzun vadeli olan etkinliklerin her birinin ben çok değerli olduğuna inanıyorum. Ee, yani e, burada biraz da aslında Avrupa Birliği e, ilişkilerinden veya <gülüyor> e, e, uzun vadeli hedeflerden ziyade e, küçük, küçük politikalar, e, küçük değişimler, yerel değişimler, e, anlar, hikayeler biriktirmek bizim için önemli olacak ve e, Ben bu alanda yapılan faaliyetlerin e, Türkiye'deki demokratik süreçleri ciddi anlamda teşvik ettiğini e, ve tabandan gelen bir yaklaşımla bunun ancak e, anlamlı olduğunu, e, pratiğe dönüştüğünü e, söyleyebilirim. Dolayısıyla bu projenin e, amaçlarından e, en önemli amaçlarından bir tanesi e, bu anları birlikte yaşayabilmek, bu anları paylaşabilmek, bu anları Türkiye'nin farklı yerlerindeki insanlar için görünür kılabilmek ve bunu Avrupa Birliği ilişkileri üzerinden değil, daha çok hatta Türkiye genelinde de değil, yerel düzeyde, tamamen yerel düzeyde görmek beni heyecanlandırıyor. Zaten bültende de çok kıymetli bir saptama var. Başvurudaki projeler değerlendirirken diyorsunuz hak temelli faaliyetleri destekleyen, farklı etnik, dini, dilsel geçmişe sahip aktörleri ya da aktrisleri bir araya getirecek cinsiyet eşitliği LGBTİ hakları, sosyal uyum ve insan hakları ile ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara dair proje adaylarına öncelik tanınacak diyorsunuz. Bu açıdan son bir soruyla bu güzel görüşmeyi sonlandırmak istiyorum. Bu Proje bittiğinde önünüze konulmuş biriktirdiğiniz bu adaylarla ilgili bir sanırım değerlendirmeniz olacak. Bir envanteriniz olacak 4 yıl sonunda. Bu bir tür hesap verme olacak. Bir tür muhasebe ve muhakeme olacak. Ama mahkeme olmayacak. Dolayısıyla 4 yıldan sonrası için bu projenin de gelenekselleşmesi mi söz konusu? Yani bundan sonra ne olacak? çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz sivil toplum alanındaki projeleri, programları her zaman böyle uzun vadeli sürekli devam edecek projeler olarak bakmak bu konuda bir şey söylemek projenin başında çok çok mümkün değil. Fakat bu projenin hibe destekleriyle mentorluk destekleriyle oluşturacağı ağlarla E, basındaki haberleriyle e, görünürlüğüyle 4 senenin sonunda e, kendiliğinden zaten e, devam edeceğini ve yerel düzeyde e, tabanda mutlaka bu projelere olan, e, bu tarz projelere olan ilginin e, artacağını, e, zenginleşeceğini, farklılaşacağını e, düşünmemek elde değil. Bunun olacağını öngörür zaten bunu hedefliyoruz. E, şöyle e, Projenin bitişine kadar birçok defa bir araya geleceğimizi düşünüyorum. Hem basın mensuplarıyla hem farklı röportajlarla sadece biz değil, bizden ziyade zaten projelerini yapan, seslerini duyurmak isteyen kişi ve kuruluşlarla onları bir araya getirmeye çalışacağız. En öncelikli amacımız bu olacak. Ve projenin sonunda da Türkiye'nin üç farklı ilinde konferans düzenleyeceğiz, birkaç güne yayılan konferanslar düzenleyeceğiz. Ve bahsettiğiniz gibi bu yapılan çalışmaları sadece web sitemizde değil ki web sitesinde de oldukça interaktif bir şekilde bir arşivlenebilir bir şekilde tanıtıyor olacağız. Aynı zamanda bir kitap çalışmamız olacak. Bu kitapta da yapılan projelerin, kültür sanat alanındaki pratiklerin ifade özgürlüğüne, demokratik süreçlere nasıl katkı verdiğini e, okuyarak, geçmişe dönüp bakarak incelemek mümkün olacak. Değerli bilgiler ve e, desteğiniz için, misafirliğiniz için Açık Radyo adına size ve bütün ekibinize çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun. Bizi ağırladığınız için çok teşekkürler. Açık Dergi.